Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Kardeşlerim bugün 23 Nisan 2016 Cumartesi Bugünkü dersimizin konusu dünya ve ahiret hayatımız için kelime-i tevhidin yani la ilahe illallah kelimesinin değeri, fazileti ve önemi. Ama tabii la ilahe illallah derken sadece la ilahe illallah ile kalmayacak. La ilahe illallah kelimesi Muhammedur Resulullah kelimesiyle beraber telaffuz edilirse gerçek la ilahe illallah olacak. Şimdi herkes her dinden olanlar ne yapıyor? Bunu telaffuz edebiliyorlar. La ilahe illallah. Yahudiler de diyorlar Allah'tan başka e, ilah yoktur. Yani Yahuvadan başka Hristiyanlar da diyorlar yani bu bazılarının dile getirdiği gibi sadece la ilahe illallah deyip Allah Azze ve Celle'yi ibadete taata layık ve müstahak bir mabut olarak görmek. Ama bunun yanında Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmemekte ne yapabilir? Kurtuluşa vesile olabilir deyip bu tarzda bir düşünceyle ortaya çıkan gruplar duyuyoruz. Bunların dile getirdiklerine değil İslam şeriatına göre hayırlı bir söylem değil. Yani doğru bir söylem değil. La ilahe illallah kelimesi ancak Muhammedur Resulullah kelimesini eklediğimizde ne yapacak? Bize menfaat verecek. Ama biz kısadan ne diyoruz? La ilahe illallah diyen kimse kurtulacak. Çünkü ayeti kerimede ne buyuruyor Allah Azze ve Celle? Muhammedun Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâ'u ala'l-kuffâri ruhamâ'u beynehum. Bak Allah Celle ve Ala, Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini ve Muhammed Aleyhisselam'la beraber olan ashabın Erdvanullahi Taala Aleyhim ecmain ne kadar mükerrem ve faziletli olduğunu ne yapıyor? Mübarek kelamını da zikrediyor. Onun için mübarek Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın devre dışı bırakan ama lafzi cihette ama onun sünnetini istihfaf eden, hafife alan bize sadece Kur'an-ı Kerim yeter deyip de sadece la ilahe illallah'ın gerekliliğini gerektirdiğini dile getiren kişilerin sözlerine itibar etmemek lazım. Biz la ilahe illallah dediğimizde Muhammedur Resulullah'ı da ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Eklenmesi gerektiğini savunuyoruz. Evet kardeşlerim. <gülüyor> Bu kelime yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi <gülüyor> öyle büyük, öyle hikmetli, öyle faziletli, bereketli ve menfaatli bir kelimedir ki bunu şartlarına uygun olarak ve isteyerek telaffuz edenin Hem dünyasına hem ahiretine etki ederek Her ikisini de mağmur eder diyoruz Yani La İlahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi insanın hem dünyasını mağmur ediyor Hem de ahirette onun cennete girmesine Allah Azze ve Celle'yi razı etmesine kendinin de bu şekilde Allah azze ve celle'nin ikramını, nimetlerini gördüğünde razı olmasına ne yapacak? Sebebiyet verecek. Şimdi göreceğiz inşallah. Evet kardeşlerim. Allah azze ve celle insan olarak yarattığı kullarının dilleriyle söyleyebilecekleri en büyük söz la ilahe illallah cümlesidir. Yani Rabbimizin Azze ve Celle yarattığı, insan olarak yarattığı bizlerin ve tabi cinler de La İlahe illallah Muhammedur Resulullah demekle mükellefler. Ama biz dünyevi, bizi ilgilendiren meselelerden bahsettiğimizden dolayı ne yapıyoruz bunu? İnsanların dilleriyle telaffuz edecekleri, edebilecekleri en güzel kelime, en faziletli kelime, kendilerine en menfaatli kelimenin bu La İlahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi ve cümlesi olduğunu ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Evet. Yine insanların en hayırlarından olan peygamberlerin de salavatullahi ala nebina ve aleyhi mecmain hepsinin söyledikleri en güzel ve en hayırlı söz en faziletli zikir yine bu kelimelerdir. Evet. Çok enteresan onun için daha ilk doğduğumuzda kulağımıza bu kelime ezan olarak okunur. Bu kelimenin bereketinden yararlanması için evladımıza bu sesi duyurmak isteriz. Elhamdülillah bunu da ne yaparız? Hadislere bağlarız. Ebu Rafi radıyallahu anhu Hazreti Hasan radıyallahu anhu yani Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hasan Allahu anhu dünyaya geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulağına ezan okuduğunu gördüm demiştir. Biz onun için ne yaparız? Ee, yeni doğmuş çocuğumuza ilk defa Allah azze ve celle'nin ismi tevhid akidesi kulağına gelsin diye onun bereketiyle bereketlensin ve bu kelimenin gerekliliğiyle amel etsin, buna paralel bir hayat sürsün diye ne yaparız? Ee, biz bu e, kelimeleri çocuğumuzun kulağına okuruz. Bu da Ebu Davud e, rahimahullah e, bunu edepte 107 numarada Hasan olarak ne yapmış? E, kaydetmiş. Tirmizi de var. O, tabi bu verdiğim numaralar Arapça e, hadis kitaplarının numaraları. Şimdi adam gidecek bakacak eve, bakacak ki efendime söyleyeyim burada yok. Diyecek ya bu hoca sallamış. Sallamıyoruz. Benim bakmış olduğum kitap Beytül Efkârı Düveli baskısı. Ahmet ibn Hanbelin Rahimahullah müsnedinde de bu mevcut. Çocuklarımız bundan sonra Çocuklarımız ilk konuşmaya başladıklarında evvelen bu kelimeyi onlara öğretmemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından da bizlerden istenilmiş. İbn-i Hibban rahmetullah din kaydettiği bir rivayette Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin çocuklarınıza la ilahe illallah dedirtin. Sonra bırakın korkmayın ona hiçbir şey olmaz Dediği naklediliyor. Tabi artık şeytan çocuklara bu şekilde ne yapamaz? Musallat olamaz. Ama ondan önce daha babanın çocuğu tezgaha yerleştirmeden önce alacak olduğu neler var? Önlemler var. Helaldan yiyecek, helaldan giyecek, harama el uzatmayacak. Allah Azze ve Celle'ye sığınacak, Euzubillahimineşşeytanirracim diyecek tezgahaya aşacak Tezgahtan kendini geriye çektiğinde de Allahümme cennibne ve cennibişşeytana ma razakne diyecek. Allah Azze ve Celle'den kendisi için ikram edecek olduğu çocuğun şeytan tarafından tasallut altına alınmamasını dileyecek. Bunlar tabi başka meseleler, başka derslerde bunlara değinmiştik. E, dileyen kardeşler olursa, çünkü bu devamlı şekilde e, her Müslüman erkeğe lazım olan bilgiler. Bunları ne yaparız? Daha sonra da e, kardeşlerimiz isterlerse açıklayabiliriz. Evet. Biz de evladımızın tekellüm ettiği, yani konuşmaya başladığında bu kelimeyle tefeül ederek, yani bu kelimenin hayrından bir şeyler umarak bu mübarek sözün bereketiyle hayırlı bir hayat süreceğini ne yaparız? Umut ederiz. Çocuklarımızı biz gerçekten e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere yetiştirirsek ama daha önce kendimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere hayat sürersek, onlara güzel numuneler olabilirsek muhakkak ki ne yapacak? Çocuklarımız e, bizden e, esinlenecekler. hayır durumunda yaşayacaklar. Kullu mevludin yûledu alel fıtratil islam. Bütün doğuşlar İslam fıtratı üzeredir. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra diyor anası onu mecusi yapar babası onu Hristiyan yapar yahut da Yahudi yapar. Yani hiçbirisi, hiçbirisi hadislerde Müslüman yapar demiyor bakın. Neden Müslüman yapar demiyor? Çünkü çocuk İslam'ı kabul edecek vasıfta, evsafta yaratılıyor. E tabi anne baba güzel örnek olursa İslami bir hayat sürüyor çocuk. Eğer anne baba güzel bir örnek olmuyorsa e, gayrı İslami bir hayat sürüyorsa çocuk ondan onu görecek. O şekilde yetişecek. Kardeşlerim Çocuklarınızın nasıl olmasını istiyorsanız çocuklarınızın önünde o şekilde olunuz. Hiçbir kimse sigara içtiği halde çocuğuna dese ki oğlum sigara içme çok kötü bu ne yapmaz çocuğa tutmaz. Yalan söylediği halde çocuğuna derse ki yalan çok kötü bir alışkanlık bu aşı çocuğa tutmaz. Siz yalan söylemeyeceksiniz, kötü örnek olmayacaksınız ve çocuğun sizden kötülük görmeyecek. Allah'ın izniyle hayırlı bir hayat sürecek. Evet. Şimdi bakın daha çocuğumuz dünyada yokken bu la ilahe illallah kelimesi bizi ne yapıyor? Nizam ve intizam altına alıyor. Çünkü Allah'a iman eden Âmentü billahi ve melayketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahir ve bil kader hayrihi ve şerrihi min allah Teala vel ba'fü ba'del mevti hakkun. Bunlara ne yapması lazım? İman etmesi lazım. Sadece ben Allah'a iman ettim. Tamam Allah'a iman ettim. Kötülük yapıyorsun. Senin yapmış olduğun kötülük ahiret alemine dair senin imanının zellede olduğunun, sallantıda olduğunun gö göstergesi. Sen gerçekten Allah Azze ve Celle'ye iman etmiş olsaydın Allah Azze ve Celle'nin yaptığın kötülere karşı seni sigaya çekeceğini ahirette bilirdin. İşte böyle küçük bir kelime, la ilahe illallah kelimesi ama o kadar basit bir kelime değil. Çok cami bir kelime. Ne yaptık şimdi? Çocuğumuz dünyaya gelmeden önce e, geldikten sonra çocuğu yetiştirirken ne yaptık bu kelimeyle hem kendimize hem çocuğumuza rota çizdik. Bakın ölürken de bu kelime bizden ne yapmıyor ayrılmıyor. Ölürken de ayrılmıyor. Biz ayrılmıyoruz Bu kelime ayrılır. Sen kelimeyi terk edersen kelime seni terk eder. Biz terk etmeyeceğiz hayatımızda Ölürken de iman tazelemek ve imanımızı ziyadeleştirmek, arttırmak gayesiyle hastalarımızdan bu kelimeyi telaffuz etmelerini isteriz. Hadi baba, hadi anne, la ilahe illallah söyle. Bir defa la ilahe illallah söylediyse de bırakacaksın. Ama ne yaptı? Bir su içti, bir şey yaptı. Ah dedi, uh dedi. Yahut da hoş geldin oğlum dedi. Başka bir şey söyledi. Son kelimesi, La ilahe, la, la ilahe illallah olsun diye tekrar diyeceksin. Baba, baba La ilahe illallah söyle. La ilahe illallah dedi. Artık konuşmayacaksın. Başka bir mesele ortaya girdi de, hasta olan kimse başka bir kelimeyi telaffuz ettiğinde, yine en son kelimesi La ilahe illallah olsun diye, bir daha ne yapacaksın? Bir daha ne yapacaksın? ondan la ilahe illallah sözünü isteyeceksin neden ta ki bu kelime sebebiyle cennete girmeye hak kazansın bakın bu kelime öyle sihirli bir kelime ki doğmadan önce ne yapıyor bizi ilgilendiriyor doğumda bizi ilgilendiriyor hayatımızda bizi ilgilendiriyor İntizama alıyor nizama sokuyor hayatımızı ölürken bile ne yapıyoruz bu kelimeyle beraber ölüyoruz. Neden? Çünkü bu kelime dünyada önümüzü aydınlattı. Ahirette de eğer ahiretin ilk basamağı ölüm olmakla beraber ölürken bu kelimeyi zikrettiğimizde demek ki ahiretimiz için ne olacak? Büyük bir necat ve felaha sebebiyet verecek. Evet. Ebu Davud'un Rahimahullah Sünen'inde Cenâiz bahsinde 15. bölümde zikrettiği men kana ahiru kalam ahiru la ilahe illallah dahilal cenne. Kiminki Resulullah buyuruyor aleyhissalatu vesselam hayatta söylediği, ölmeden önce telaffuz ettiği sözü la ilahe illallah olursa cennete girer. Yani cennete girmeye hak kazanır demek. Şimdi insanlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra günah işleyebilirler. Günah işlemek Müslümanlar için. Kafire günah yok. Her yer ona koy ya. Çünkü inanmıyor bunun günah olduğuna, bunun sevap olduğuna inanmıyor. Eğer bir mümin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra Allah Azze ve Teala'yı herhangi bir şekilde unutursa, gaflete gelirse, şeytanın yahut da şeytan timsali insanların kendisine vermiş olduğu envayla ve Teala'ya karşı gelirse günah işlemiş olur. Bu karşı gelmeyi Allahu ekber Allahu ekber. Bu karşı gelmeyi helal sayarsa kafir olur. Evet bu haramdır. Allah'a karşı geliyorum. Allah aff beni affetsin. Bu haramları irtikab ediyorum." derse günahkar olur. Et ta'ibu minez la Günahından tevbe eden kişi sanki günah işlemedi gibi. Resulullah buyuruyor aleyhissalatu vesselam, ee, bu şekilde son sözü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah olan kimse de her ne kadar günahkar olursa olsun Tevbe ettiği müddetçe Allah Celle ve A'la günahlarını bağışlıyor. Tevbe etmeden ölürse, La ilahe illallah dedi ama tevbe etmedi günahlarını. Onun inşallah kalıyor. Diler Rabbul Alemin Azze ve Celle fadlından ona ikram eder, affeder. Dilerse cezasını çektirir ondan sonra affeder cennetine koyar. İşte La ilahe illallah kelimesi, Kişiler günahkar da olsa, günahkar olmasa da onların cennete gitmelerine sebebiyet verecek olan bir kelime. Evet, dilde söylenmesi kolay bir cümleyle husule gelebilen bu söz ne yapıyor? Bak la ilahe illallah Muhammedun Resulullah ağızdan kolaylıkla çıkıyor ama gerçekten buna inanarak ve muhteviyatıyla amel ederek kişi bunu telaffuz eder söylerse bu kelime öyle manaları yüklenmiş kapsamlı bir kelime ki mizanda ağır geliyor. Bütün günahlar bir tarafa konacak yarın ahirette bu kelime bir hadisi var biliyorsun. Bu kelime konacak. Sübhanallah bu kelime ne yapacak? Bütün günahlara ağır basacak. Allah azze ve celle cümlemize bu kelimeyi telaffuz ederek, gerçekten iman ederek bu kelimeyi sarf edenlerden ve ruh teslim edenlerden eylesin. Evet kardeşler. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz Nuh aleyhisselam ve Hazreti Musa aleyhimesselam yani bu iki ulul azim peygamberden bize haber vermekte. Resulullah aleyhissalatü vesselam. İlkinde Nuh aleyhisselam ölüm esnasında, ölümü esnasında oğluna şöyle diyor. Sana la ilahe illallah'ı emrederim. Yani bu kelimeden ayrılma, devamlı şekilde bu kelime ve bu kelimenin etrafında olan alakalı kelimelerle hayat sür. Şüphesiz ki 7 kat gökler ve 7 kat yerler bir kefeye konmuş olsalar la ilahe illallah diyar mizanın, terazinin, ölçünün kefesine konsa, la ilahe illallah onların tamamına ağır gelir. Yani bu basit bir kelime gibi insanlara ama e, biz tabi mana ve mahiyetini bilmediğimizden dolayı bunlarla devamlı şekilde haşır neşir olmadığımızdan dolayı ve bu yarın veresiye olduğundan dolayı bu kelimenin hikmeti, kerameti şimdi gözükmüyor. Ama gözüküyor. Gören gözü olan için gözüküyor. Nasıl gözüküyor onu da göstereceğiz. Şimdi bu kelime dünyevi cihette menfaat veriyor, uhrevi cihette menfaat veriyor. Nasıl dünyevi, e, dünyevi cihette menfaat vermiş? Resulullah aleyhissalatü vesselam ve ashabı bunu bize göstermişler. Uhrevi cihette nasıl menfaat verecek onu da haber vermiş Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ama uhrevi cihetteki menfaati veresiye olduğu için insanlar bunda gafiller adam burada 1 lira peşin 1 lira alacak ama 3 gün 5 gün 10 gün sonra 1 milyon lira alacak diyor ki belki 5 gün sonra adam cayacak milyondan en, önce, en iyisi diyor ben ve peşin olan 1 lirayı alayım da diyor yarın 3-5 gün sonra Allah kerim kardeşim akıllı olan adam ne yapar veresiye olanı seçer neden? Çünkü birisi 1 lira, birisi 1 milyon lira. Evet. Ahmed İbn Hanbel rahimeullah bunu müsnedinde zikretmiş. İmam Hakim zikretmiş. Buhari de edebül müfredinde zikretmiş. Şöyle bir ziyade var. 7 kat gökler ve 7 kat yerler, sübhanallah. Uçsuz bucaksız bir halka olsalar la ilahe illallah kelimesi onları kırardı. Resulullah böyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Şimdi bunlar birinci tebşirat. İkinci tebşirat ise Musa aleyhisselam kıssasındaki olayı Resulullah Aleyhisselam, vesselam yani bize ne yapıyor? Şu şekilde hikaye ediyor. Musa aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi bana seni hatırlayıp dua edeceğim bir şeyi öğret. Bak peygamber o lazım bir peygamber. Beş büyük peygamberden e, sondan üçüncüsü. Musa Aleyhisselam o bile Rabb'inden Celle ve Ala ne istiyor? Kendisini devamlı şekilde hatırlayacak menfaatli bir kelime istiyor. Ama bakın Allah Azze ve Celle ona nasıl e, bir karşılık veriyor? Allah Subhanahu ve Taala da Musa Aleyhisselam'ın istediğine karşılık diyor ki: "Ya Musa, la ilahe illallah söyle. Beni hatırlatacak en büyük kelime, en menfaatli kelime." La ilahe illallah kelimesidir. Bu sefer Musa Aleyhisselam şöyle diyor Allah Azze ve Celle'ye. Ey Rabbim bunu bütün kulların söylüyor. Herkes söylüyor bunu. Çünkü bu e, dillerde basit olan bir kelime. Herkesin bildiği bir kelime. Ben özel bir kelime istiyorum. Evet. Bunun üzerine Rabbimiz Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a şöyle... E, Buyuruyor. Bu İbn-i Hibban'da ve hakimin eserinde bulunuyor. Ey Musa, yedi gökler ve onun içinde bulunanlar ve yedi yerler bir kefeye konulsa, La ilahe illallah sözü ağır gelir. Yani sen bunu, bu sözü biraz hafif gördün, sanki hafife aldın. Herkes söylüyor, Ya Rabbi daha... E, cami bir kelime daha özel bir kelime bana lütfet e, bahset dedin ama bu kelime senin bildiğin gibi adi bir kelime değil çok özel bir kelime çok genel bir kelime her şeyi içine alan bir kelime evet kardeşler Gördüğümüz gibi Rabbimiz Celle ve Ala Ulul Azim peygamberlerine bu sözü söylemelerini O sözün kendi katındaki değerini ne yapıyor? Bize bildiriyor. La ilahe illallah kelimesi. Ama şimdi insanlar ne yapıyorlar? Bu kelimeyi artık hele senketmişler etmişler dillerine. La ilahe illallah, la ilahe illallah söylüyorlar, toplanıyorlar. Halka haline ee, Geliyorlar, kol kola tutuşuyorlar, ayakta efendime söylüyorlar. Kardeşler, bu Allah'ın Celle ve Ala bizden istediği değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği değil. Sahabenin uyguladığı değil. Müctehit imamlarımızın rahimahumullah yaptıkları bir zikir şekli değil. Daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan üç beş sen, sene sonra uydurulmuş bir stil bu. Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uyguladığını uygulamayı bize nasip etsin. Evet kardeşler bu söz La İlahe sözü öyle bir sözdür ki kulların yaratıcısı bu sözün sahibi ancak bu sözü söylediklerinde kullarından razı oluyor. Kulların yaratıcısı olan Allah Celle ve Ala, ancak kulları bir hakkın bu sözü söyleyip gereğiyle amel ettiklerinde o kullardan razı oluyor. Evet, bu öyle bir sözdür ki Yüce Allah Celle ve Ala, tüm insanları bu sözün hakikatına çağırmak için sayılarını ancak kendisinin bildiği kadar yani 124000 bin, bin diyoruz ya yani bu kesin e, naslarla sabit olan bir şey değil 124000 bin, bin diyoruz ama Allah biliyor azze ve celle esas e, sayının ne olduğunu işte bütün elçilerini insanlığa bu söz, bu sözü söyletmek, bu sözü kabul etmek ettirmek ve bu sözün gereğiyle amel ettirmek için Allah Celle ve Ala Resullerini ve Nebilerini göndermiş. Allah Azze ve Celle'nin tüm peygamberlerinin davetinin özü işte bu en büyük sözdür. Bu hakikati Yüce Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle bildiriyor. El-Enbiya suresi 25. ayeti kerimede. Rabbimiz Celle ve Ala şöyle buyuruyor. "Ona arsalna <gülüyor> min qablika min rasulin illa nuhi ileyhi. Annehu la ilaha illa ana fa'budun." Subhanallah. Subhanallah. Evet. Senden önce hiçbir resul göndermedik ki. Yani peygamber göndermedik ki ona mutlaka Benden başka ilah yoktur. Yani burada Allah Azze ve Celle benden başka ilah yoktur derken kendini ne yapıyor? Kast ediyor. Benden başka ilah yoktur. O halde sadece bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Kulluk ve ibadet. Boyun eğme. İster istemez emrine amade olma. Ama bugün bazı şarlatanlar Çıkıyorlar televizyonlara Falancanın sizin Üzerinize çok büyük Emeği var hakkı var Siz başınızı yere koyacaksınız Falancanın evladı Feşmancanın evladı Başınızın üstüne basacak Yine de feşmanca Kişinin sizin üzerinizde olan Hakkını ödeyemezsiniz diyorlar. Açın bakın Yazın google'a Yazın Efendime söyleyeyim YouTube'a Müminler Kardeştir Müminler Kardeştir Şahı Bilvanisi diye yazın bak ne çıkıyor Adam nereye çağırıyor Allah'a kulluğa çağırmıyor kendilerine kulluğa çağırıyor Köle olacaksınız bize diyor subhanallah utanmaz köle olacaksınız bize diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hangi ashabı kendine köle edinmek istedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi eşyalarını bile arkadaşlarına taşıtmadı Ebu Hurayra anhü, en çok hadis zikreden sahabe rivayet eden sahabe bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu yerine bırakıyor Medine-i Münevvere'de içine gurur kibir giriyor, giriyor galiba hemen dağa gidiyor birazcık kuru ot topluyor şey ağaç aç geliyor efendim Medine pazarına orada bağırıyor. Emir ediyor yol açın, emir ediyor yol açın. Bir bakıyorlar emire, emirin sırtında odunlar dolu. Bir bakıyorlar Ebu Uğur Ere emir olmuş ama sırtında odun yüklü. Bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kimseyi kendine kulluğuna çağırmadı. Allah'a davet edenden daha doğru sözlü olan kimdir diyen yine Allah Celle Şanuhu kendisi. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendine kulluğa çağırmadı gibi sahabe-i kiram da kulluğa çağırmadı. Bizim müçtehit imamlarımız da rahmetullahi aleyhi mecmain kendilerine kulluğa çağırmadılar. Ama bu şarlatan şeytanlar insanları kendilerine kulluğa çağırıyorlar. Kardeşler dikkat edin her gruba gidin. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen her gruba gidin. Oturun, dinleyin. Neye çağırıyorlar? Sizin elinizde Kur'an-ı Kerim var. Bir harfi değişmedi. Sizin elinizde Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud, İbn Mace, Ahmed İbn Hanbel, İmam Malik'in Müsnedi ee, İmam Malik'in Muvattası, İbni Abi şey, Şeyben'in Musannafı, Darimi'nin Sünel İbni Hüzeymen'in sahihi var. Buradaki sahih rivayetlere bakın. Kim ne söylüyorsa söylesin, Kur'an ve sünnete vurun. Eğer Kur'an ve sünnetin nasına paralellik arz ediyorsa karşıdaki adamın sözü alın kabul edin. Ama yok Kur'an'a uymuyorsa onun sözünü Kur'an'a uydurmaya çalışmayın. Kur'an'ı da onun sözüne uydurmaya çalışmayın. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve sünnet ayrı bir vadide. Bunların iddiaları ayrı bir vadide. Ya. Sadece bana kulluk edin diyor Allah. Siz ne yapıyorsunuz? Aleykümselam ve rahmetullahi ve İnsanları kendinize kulluğa çağırıyorsunuz. Demiyorsunuz gelin bize kulluk edin diye. Adam ne yapıyor? Örtülü ödenek gibi böyle gizliden sümen aldı bir şeyler yapıyor. Önce hizmet sonra himmet diyor adam. Önce hizmet. Önce çalışacaksın. La havle ve la illa billah. Evet kardeşler benden başka ilah yoktur. Şu halde sadece bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. El Enbiya sonrası 25. ayet-i kerime. Evet. Evet. Rabbimiz Celle ve Ala, Aley, Muhammed Aleyhisselam'ı da aynı söze çağırmak için vazifelendirmiş. Bütün peygamberler başta Adem Aleyhisselam, Nebiyullah olmak şartıyla bütün peygamberler, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Efendimiz'e gelinceye kadar o da dahil, sadece la ilahe illallah ibadetler ve taatlar sadece Allah'a hasredilecek ama Allah'ın istediği gibi İnanç sistemi Allah Celle ve istediği gibi olacak ibadet sistemi de o günkü peygamberin Allah Azze ve Celle'den almış olduğu emirler e, muacehesinde ne yapabilir? Çeşitlilik arz edebilir ibadetler. Bir misal vereyim. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz 17 ve 16 ay. 16 ay, 17 ay ne yaptı? Çeşitli rivayetler var. Kudüs'e doğru namaz kıldı. Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Ondan sonra ne yaptı? Kabe'yi i Muazzama'ya döndü kıble. Ondan sonra da o günden sonra bugüne kadar ne yapıyoruz? Kabe'ye, muazzamaya doğru namaz kılıyoruz. Bundan sonra dönecek mi başka bir yere? Dönmeyecek. Kim döndürürse Allah onun namazını kabul etmeyecek. Bak ne oldu? İslam şeriatında dahi önceki dönemlerde ve sonraki dönemlerde ibadet ve taatın şekli şemaili ne yapabiliyor? Değişebiliyor. Hele hele peygamberler arasında daha büyük farklılıklar var. Mesela bütün peygamberlerde, bütün peygamberlerde e, necasetten bütün peygamberlerin şeriatlarında necasetten e, korunma, kurtulma, temizlenme yolları var. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şeriatında eğer bir insanın e, bevli bevliği yani çişi elbisesine dokunmuş olsaydı orasını ne yapıyordu? Topluyordu kesiliyordu. Oraya bir başka yamalık koyuyordu. Ama Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın şeriatında Allah bizi acıdı celle Şanuhu, Biz ne yapıyoruz? Temiz tahir suyla orasını, rengini, kokusunu efendime söyleyeyim, e, alacak şekilde e, yıkıyoruz, temiz oluyor. İkisi de Sidik ne yaptı? İsabet etti ama Musa Aleyhisselam'ın şeriatında kesiliyordu orası. Bizim şeriatımızda elhamdülillah ne yapmıyor? Kesilmiyor. Allah bize genişlik vermiş evet kardeşlerim Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara la ilahe illallah kelimesinin buna inanarak ve gereklilerine uyarak söyleyenler için iki alemde de Kurtuluşa sebebiyet vereceğini bildirip müjdelemiştir. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki kim ki la ilahe illallah derse Muhammedur Resulullah'ı eklerse. Çünkü ne buyuruyor? Bana tabi olmayan cennete girmeyecek. Musa zamanında olsaydı bana ittiba etmekten başka çıkar yol bulamazdı. Musa Aleyhisselam'ın lazım bir peygamber. O Peygamber Aleyhissalatu vesselama ittiba etmeden burada yaşasaydı kurtulamayacaksa peygamberin diliyle biz nasıl kurtulacağız hani şimdi bazıları çıkıyor söylüyor diyor ki La ilahe illallah kifayet eder Muhammedun Resulullah işin diyor neyi teferruatı subhanallah, subhanallah. sensin teferruat sen teferruat olarak dünyaya gelmişsin ama neyin teferruat olarak şirkin bidatın küfrün ve haktan ayrılmanın teferruatı olarak sen insanlara fitne olarak gelmişsin. Allah azze ve celle bunların şerlerinden muhafaza buyursun. Kardeşlerim, eğer bir şey duydunuz, İmam Ebu Hanife rahimahullah bunu dile getirmediyse, İmam Şafii, Ahmed bin Hanbel, İmam Malik rahimahumullah ve sair müctehid imamlarımız bunu dile getirmediyse bidat olarak yeni bir şey ortaya Çıktığını duyduysanız bunu hemen reddedin. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirmediği bir şey kalmadı. Allah Azze ve Celle'nin açıklamadığı bir şey kalmadı. İmamlarımızın rahimahumullah parmak basmadığı hiçbir mesele kalmadı. Duyuyoruz şimdi televizyonlarda efendim mesela YouTube'da şurada burada. Ağzı olan konuşuyor her gün yeni bir kabuksuz yumurta çıkarıyorlar. Kabuksuz yumurta yatırıyorsun ne yapmıyor? Civciv çıkmıyor. Ama o yumurtayı kırıp menemen de yapamıyorsun. Çünkü ne oldu? Tavuğun altına yattı. Kavuksuz olduğu için civciv çıkarmadı. Tavuğun altına yattığı için de içindeki o canlı hücre canlanmaya başladı sıcaklıktan dolayı. Ne yiyebiliyorsun? Ne efendime söylüyorum? Yeni bir civciv elde edebiliyorsun. Böyle bir şey. İşte müstehid imamlarımızın rahimahumullah, süzgeçinden bir şey gelmediyse sahih yollarla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşan bir şey gelmediyse Kur'an'a dayanmadıysa bunlara itimat etmeyin kardeşler. Bunlar insanı dalalete götürür. Sefahete götürür. Evet. Ahmed İbn Hanbel'in Rahimahullah müsnedinde geldiği gibi Men la ilahe illallah dakhala'l cennet. Peygamberimiz buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Kim ki diyor la ilahe illallah derse cennete girmeye hak kazanır, cennete girer. Elinde sonunda girer. Ama e, Allah Allahuazza ve celle mecenen bağışlar. Öyle girer ama cezasını çektirir öyle girer. Ama la ilahe illallahı telaffuz etti mi? Tabii. Sadece mesela ben Rize'de e, imamlık yaparken böyle de kullanmayacaksın yani adam şimdi kavga ediyor anasına sövüyor beni diyor dinden imandan çıkarma diyor la ilahe illallah e böyle la ilahe illallah da söylemeyecek yani bu şekilde söylenen la ilahe illallahın ne bu dünyada faydası var ne ahirette faydası var adam adamın anasına sövüyor beni dinden imandan çıkarma la ilahe illallah diyor ya küfür kelimesi olarak mı kullanıyorsun sen La ilahe illallah Gidin Rize'ye, köylere bunu duyarsınız İki kişi kavga etsin Adamın ağzından çıkan söz bu Allah'ın hidayet versin Tabi oradaki insanlar Onlar da Müslüman Ama bunun ne derece Kendilerini kötü bir duruma düşürecek Bilmediklerinden dolayı Bunu geliyor dedesinden babasından böyle duymuş Bunu söylüyor Sanki bir matah iş yaptı sanıyor neden bu söyleniyor Allah affetsin bu kardeşlerimizi evet Allahu Ekber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam La ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşmakla emredildim çünkü bir toplulukta La ilahe illallah kelimesi hakim değilse adaletsizlik vardır orada şirk vardır küfür vardır zulüm vardır İşte ben insanların arasından zulmü şirki küfrü her türlü olumsuzluğu kaldırmak için gönderildim ne zaman la ilahe illallah muhammedur resulullah derler şirke nihayet verirler küfrü terk ederler zulümden kendilerini çeker çevirirler o zaman ne yaparlar bu La ilahe illallah kelimesi gerçekten vazifesini yapmış olarak ortaya ne yapılır konulmuş olur. Evet. Her kim Bukhari ve Müslim'de bu rivayet. Her kim La ilahe illallah derse malını ve canını benden korumuş olur hesabı Allah'a kalır. Nasıl? Men qal la ilahe illallah de al janna. Haram علينا ماله ودمه وحسابه على الله. Şimdi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah adam söylüyor. "Nahnu nahkum biz-zahir, Allah yahkum bis-sarayir. Biz zahirle hükmederiz." Aa sen bunu söyledin. Yalan yere söyledin. Beni kandırmak için söyledin. Böyle söyleyemeyiz. Adamın ağzından bu çıktıysa bizim için zahirde bu geçerlidir. Kişinin beyanı geçerlidir İslam'da. Haruma aleyna maluhu ve demuhu. Onun malı ve kanı bize haram olur. Bizim kardeşimiz olur. Ve hesabuhu alallah. Haa şu da var. Hesabını diyor Allah'a verir. Eğer gerçekten sahtekarlık için, Müslümanların kılıcından korunmak için Kabul etmediği halde La İlahe illallahı telaffuz ederlerse belki Müslümanların kılıcından ne yaparlar? Korunurlar. Ama sahtekarlıklarının cezasını yarın ahirette Allah Azze ve Celle onlardan ne yapar? Sorar. Bakın La İlahe illallah kelimesi. Hem dünyevi vecesi var hem uhrevi vecesi var. Bu iki veceyi göz önünde bulundurup da adam ihlasla bunu söyleyecek o zaman menfaat verecek evet kardeşler bu kelimenin faziletine dair söylenmiş çok şeyler vardır tevhid bütün peygamberlerin ümmetlerini davet edip çağırdıkları tek şeydir Tevhid. Ukhrevi ve dünyevi saadeti sağlayacak olan en temel prensiptir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Dinin ve dünyanın etrafında döndüğü en teferruatlı temel emirdir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Tebliğin olmazsa olmazlarındandır. Tebliğin ana damarını teşkil eden bir sözdür. Biz şimdi insan biriyle ne yaptık? Tanıştık. Hemen ona ne yapacağız? La ilahe illallah kelimesini en vadıh şekilde, en açıklayıcı şekilde, onun anlayabileceği şekilde aktaracağız. Biz şimdi tanışıyoruz bir Müslümanla. Ne soruyoruz? Falanca hakkında ne diyorsun? Düşüncen ne? Tavut mu? Kafir mi? Ulan sana ne? cennetin yok adamı cennete koyasın cehennemin yok beğenmedin diye atasın senin vazifen adamın tağut olup olmadığını ortaya koymak değil senin vazifen Allah'ın kullarına Celle Şanuhu Allah'ı tanıtmak ama Allah'ın istediği gibi Muhammed Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'yi nasıl tanıttıysa sahabesine sahabeler onu nasıl tabiine anlattıysa tabiine tabi nasıl hikaye ettiyse sen kitaplardan nasıl okuduysan aslında uygun olarak adama şey edeceksin anlatacaksın biz ne yapıyoruz abdest almasını öğretmeden abdest bozucu şeyleri öğretiyoruz adama buna benziyor önce Allah'ı tanıtacaksın Resulullah'ı tanıtacaksın ahiret gününün varlığını bildireceksin adama daha önceki derslerimizde Peygamber aleyhissalatü vesselam kimi göndermişti Yemen'e? Muaz bin Cebel'i göndermişti. Ne dedi orada? Tafsilatlı bir şekilde ne yaptık? Bunu anlattık. E Muaz'ı Yemen'e gönderen Resulullah aleyhissalatü vesselam. Adeta bizi de ne yaptı bugün? Vazifelendirdi öyle değil mi? İlla demedi, demedi Resulullah aleyhissalatü vesselam. Talha git falanca keşmanca kimselere İslam'ı anlat diye. Böyle bir sözü yok. Rasulullah'ın ama artık peygamberlik yok nebilik, nebilik ve Resullük yok ama nebiliğin ve Resullüğün mesleği var vazifesi var her Müslüman ne yapacak davetçi olacak bildiği kadar davet edecek ama nebevi yöntemi bilecek ondan sonra davetçi olacak dilinin döndüğü kadar ama biz şimdi ne yapmıyoruz? Peygamber aleyhissalatü vesselamın Muaz'ı öğrettiği gibi davet etmiyoruz tanıdığımız adamları. Hemen bir şeyler sağdan soldan öğrenmişik. Yalan yanlış. Onu sokuyoruz adamın kulağına. <gülüyor> Bu davetçilik değil. Bu İslam değil. Bu bozgunculuk. Başka hiçbir şey değil. Ne kadar oldu kardeşler? Kaç dakika oldu? 45 dakika, 45 dakika varsa daha ben ne yapabilirim biraz daha söyleyebilirim siz sabredin inşallah şimdi aslında 45 dakikalık bir ders normaldir ama ne yapalım burada nihayete erdirelim mi yoksa biraz daha bir saati dolduralım mı 15 tamam müttefakun aleyh olarak ne yaptık devam dedik Evet kardeşler, bu kelime olmadan hiçbir hayra erilemeyeceği nas sen sabittir. Yani Kur'an ve sünnetin verileriyle sabit. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah olmadan insanlar ne yapmayacaklar? Kurtuluşa ermeyecekler. Hani bazıları diyor ya, çıktılar televizyonda, gazetelerde, efendime söyleyeyim kitaplarında, dergilerinde yayınladılar. La ilahe illallah asıldır. Muhammedun Resulullah teferruattır olmasa da olur imanın kemalatıdır dediler Sübhanallah Muhammedun Resulullah imanın kemalatıymış La ilahe illallah Muhammedun Resulullah imanın kendisidir kim ki La ilahe illallah deyip iman ettiğini sanıyorsa Muhammedun Resulullah olmadan o müşriğin kendisidir La havle ve la kuvvete illa billah Ya kardeşler dünyevi menfaatler maslahatlar, dünyevi makamlar insanları ne hale getiriyor bir bakın hele ömrünü geçireceksin bilinen birisi olarak herkes tarafından tebcil edilen birisi olarak ama şeytan sağdan gelecek bir iki tane süslü söz fısıldayacak vahyedecek senin kulağına Ondan sonra sen ne yapacaksın bunu telaffuz edeceksin. Ne için? Birilerine yaranmak için. Hadi yaran, onların cennetine gidersin inşallah. Tabii varsa cennetleri. Evet kardeşler. Gereği gibi iman edilip hayata tatbik edildiğinde, burası çok önemli burasını dinleyin. Tüm insanlara hidayet getiren, onları kardeş yapan, aralarında adaleti tesis eden, kin, öfke ve zulmü kaldıran düşmanlık nefret ve her türlü olumsuzlukları izale edecek olan mübarek bir kelimedir bu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi Müslümanlarla müşrik ve kafirlerin arasını ayıran onları vela velbera kaideleriyle intizama sokan Hidayet ve dalaletin arasını ayrıştıran en temel düsturdur bu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesi. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> la havle ve la kuvvete illa billah. Hafız İbn-i Receb Kelimetul İhlas isimli risalesinde şunları söylemektedir. La ilahe illallah kelimesi cennetin karşılığıdır la ilahe illallah kelimesi cennetin karşılığıdır her peygamberin ümmeti için la ilahe illallah'tan sonra eklenecek bir kelime var Hz. Adem aleyhisselam için la ilahe illallah Adem safiyullah Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti için la ilahe illallah Nuh neciyullah. İbrahim Aleyhisselam'ın ümmeti için la ilahe illallah İbrahim halilullah. Musa Aleyhisselam'ın ümmeti için la ilahe illallah Musa kelimullah. İsa Aleyhisselam'ın ümmeti için la ilahe illallah İsa ruhullah. Bütün peygamberler geçti sadece peygamber efendimiz aleyhisselam kaldı peygamber aleyhisselatü vesselam efendimizin ümmeti için la ilahe illallah muhammedur rasulullah e, hani imanın kemal noktasıydı imanın kendisi değildi <gülüyor> demek ki sen muhammedin ümmetinden değilsin aleyhisselatü vesselam öyle değil mi bunun nefu muhalifi budur ve bu değişmeyecek bir kaidedir kıyamete kadar la ilahe illallah Muhammedun Resulullah <gülüyor> evet kardeşlerim İbn-i Receb ne yapıyor ee, bu la ilahe illallah kelimesini açıklarken şerh ederken daha şunları söylüyor kim bu kelimeyi söyleyerek ölürse cennete gider ama tabii bunu kendi cebinden çıkarmıyor ayetlere hadislere dayanarak bunlara ne yapıyor karar veriyor bu kelime ateşten kurtuluştur ve en güzel hasanedir. Bu kelimeden daha teferruatlı bir kelime yoktur Müslümanlar için. Menfaatli bir kelime yoktur. Günah sayfalarını silerek kalpteki imanı yeniler, imanın varlığını yeniden ortaya çıkarır. Şirk perdelerini ortadan kaldırır. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet. <Gülüyor> Bu söyleyeni Allah'ın Celle ve Ala doğruladığı ve nebilerin söylediği faziletli bir söz en güzel ve en faziletli zikirdir. Efdalü zikri la ilahe illallah. Efdalü zikri la ilahe illallah. Zikrin en efdali La ilahe illallah kelimesidir. Ama dille la ilahe illallah diye ne yapacaksın? Telaffuz edeceksin. <gülüyor> Sanki def tambur, tambur çalarak çıkan ses gibi değil. Bunlar sonradan uydurulmuş davranmışlar. Evet. Amellerin en faziletlisi ve sevabı en çok olanıdır yapılan bütün ameller bir tarafa la ilahe illallah kelimesi bitaka hadisi diyoruz biz ona bir tarafa ne yapacak? Ağır gelecek. Bir kelime. Bir kelime ama Allah'ın emrettiği kullarından istediği bir kelime. Allahu celle ve ala layıkı ve tanıtan bir kelime. Kulların Allah azze ve celle'yi layıkı ve cila övdükleri bir kelime. Allah'tan başka celle ve ala ibadete layık ve müstahak bir mabud-u hakiki yoktur. Subhanallah. Ama bizim şaşkolozlar bugün kalkmışlar. Bu mübarek kelime varken bir sürü kelimeler uydurmuşlar Allah'ı celle ve ala zikretmek için. Ya kardeşim, yörüğün heybe yaması dediği, tabir edildiği bir şey var. Padişah yörükten ne yapmış? Ayran içmiş, yorulmuş padişah. Yörüğe ne yapmış? Dağdaki adam, koyun keçi güdüyor. Kendi halinde yaşayan güzel insan. Razı olduğu için onu da razı etmek istemiş. Tutmuş ibrişin bir heybe ona hediye etmiş. İbrişin bir heybe. Yörük sevinmiş. Ekmeğini koymuş. Efendim katığını koymuş. Koyunun keçinin peşinden gitmiş. Ama gözü kör olsun. Tikenin bir tanesi ibrişim heybeyi yarmış. Ortasını açmış. Akşam neyini bakıyor ki o iki parça olmuş. Yörüğün hanımı düşünüyor. E Allah böyle ne ekmek durur içinde. Ne efendime söyleyeyim. Katık durur. Ne yapmak lazım? Bunu yamamak lazım. Neyle yamamış? Telis çuvalla. Telis çuvalla yamamış. İkinci bir av sebebiyle padişah gelince görün, kendisine hediye etmiş olduğu şeyi görüyor. Heybeyi, efendime söyleyeyim torbayı görüyor. Şöyle diyor, yörüğün heybe yaması. Ya onu ibrişin neyle, iplikle dikerdin değil mi? düzgün bir iplikle dikerdin ama o kadar imkanı vardı elinde telis çuvalla yemamış Allah Azze ve Celle la ilahe illallahla beni zikredin diyorsa la ilahe illallahla zikret Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Celle Şanuhu'yu zikrettiği sözlerle zikret kendin bir şey uydurma ittiba edin uyun uydurmayın uydurdun ne oldu? Kabul etti mi Allah? Kabul etmedi ama bir sürü yoruldun sen. Efor harcadın, bir yere ne yapmadı? Faydası olmadı. Evet, bu kelime günlük olarak belirli sayıda virt edinildiğinde köle azat etmeye eşdeğer bir sevap kazandırır. Bunun hususunda ne var? Hadisler var. Evet. Bu kelime şeytandan Allah'a sığınmaktır. E Allah Azze ve Celle'den daha güçlü bir kuvvet var mı? Demek ki Allah Azze ve Celle ne yapar? Kendisine sığınan kulunu sığındırır. Şimdi çocuk ne yapıyor? Kendinden daha güçlü Saydığı abisine sığınıyor, annesine babasına sığınıyor ve sığındırdığı kimseler onu koruyorlar mı? Koruyorlar ama bazen aciz kalıyorlar. Ama Allah'a sığınan Celleşanuhu şeytan gibi birisi olsa, şeytanın kendisi olsa ne yapmıyor? Allah'a sığındığından dolayı Allah onu boş bırakmıyor. Evet kardeşler. Aşrin korkusundan ve kabrin vahşetinden güvende olmaktır. Bu kelime üzerine yaşayan kimsenin hali. Ne kadar oldu? Evet, burada inşallah kalalım. Allah Azze ve Celle La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesini gerçekten anlayarak fıkh ederek gereğiyle amel ederek yaşayan dile getiren hayatına tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle bu kelime sebebiyle hem dünyamızın mamur olmasını hem de ahiretimizin, ahiretimizde mesrur olmamızı bize yazsın ve kolaylaştırsın. Amin. Allah Azze ve Celle bizi mecanen bağışlasın ve canen cennetine koysun, bizi birbirimize sevdirsin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Livaul Hamd isimli sancağı altında burada cem olduğumuz gibi cem olmayı nasibi müvesser edesin. Allahümme ve sallallahu ala nebina Muhammedun ve alihi ve sahbihi ecma'in ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. İnşallah